Allah'ın ahmaduhu, ve nasta'ayinuhu, ve nastağfiruhu, ve na'udhu billahi min şiruri enfusina, ve min seyyiyyati a'malina. Men yehdihi allahu, felamudilallah ve men yudilfelahadiya lahu, ashadu an la ilaha illallah. Vahdahu la şerika lahu, ashadu anna muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet, biliyorsunuz, İslam ümmetinin çoğunluğu, yani cümhuru, cem'i takdimi ve cem'i teakhiri kabul ediyor. Hanefi fukahası, cem'u tekdimi, cem'u teahiri görmüyorlar. Bazıları görüyorlar ama İmam Abu Hanife'nin mezhebi genelde cem'u takdimi ve cem'u teahiri kabul etmiyorlar. Hatta hacca geldikleri zaman Arafat'ta veya da Müzdelife'de bakıyoruz ki namazları tam olarak kılıyorlar ve teahir veya da yapmıyorlar. Tam olarak kılmak tabi bu alimler ihtilafa düşmüşler. Mesela e, sefer esnasında ölen namazı dört mü kılınır, iki mi kılınır? Bazıları demişler ki sünnettir. Bazıları demişler ki vaciptir. Yani kasır vaciptir. Ve özellikle Hanefiler vacip görüyor kasrı. Hanbeyilerin bir kısmı Şafiiler diyorlar ki hayır. E, kasır sünnettir, vacip değildir diyorlar. Dolayısıyla Eee Ebu Hanife, Rahim mezhebin mezhebinin çoğunluğu, cem'i takdimi ve cem'i takhiri kabul etmiyor. Dolayısıyla bir kişi devamlı sefer, sefer esnasında ise, isterse mesela öğlen namazı veya da ikindi namazı, mesela öğlen namazının ezanı okundu, eğer o an için çok meşguliyeti varsa, ey, e, yol esnasında ise, gidiyorsa ve namaz kılacak vakti yoksa o zaman o öğlen namazını ne yapar? ikindiye teahhir eder. Ve ikindi namazı okunduğu zaman ilk önce öğlen namazını kılar. Ondan sonra ikindi namazını kılar. Bu bir. İkincisi demin kardeşimizin sorduğu gibi bu adam cem'i takdimi, cem'i teahhirini niyet etti mi? Etmedi mi? Bazı alimler eğer niyet ettiyse takdimi ve o zaman bu amelle amel yapar. Eğer niyet etmediyse diyorlar ki bu amelle yapmaz. Doğrusu doğrusu bu kişinin şeye bağlı. Yani bu kişi seferi olduktan sonra cemaa takdim, cemaa ta'hir tamam mı? onun için mübahdır. Yani caizdir. Caizdir. Cemaa takdim, cemaa ta'hir sünnet değildir, caizdir. Yani bir kişi sefer esnasında her an için ne yapabilir? Cemu'te takdim veyahut da cemu'te ahir yapabilir. Cemu'te takdim demek ey, öğle namaz, e, e, ikindi namazını öğlene alıyor. Cemu'te takdim öğle namazını ikindiye erteletiyor. O şekilde. Yani mesela ben öğle namazı okundu. Ne yapmak istiyorum? Diyorum ki vallahi şu anda vaktim yok. Yani na, öğle namazının vaktini kılacak vaktim yok. Çünkü yola gidiyorum. E, o zaman diyorum ki ben cemu'u Tehhir yapacağım. Ey öğleni ikindiye erteleteceğim. Veyahut da cem'i takdim. Cem'i takdim. E ezan okundu. Öğlen namazının ezan okundu. Vaktim var. Seferde değilim. Yani şu anda yani arabada yürümüyorum mesela. Vaktim var. O zaman ne yaparım? Diyorum ki vaktim var iken belki ileride vaktim olmayacak. <gülüyor> o zaman ben ikindiye öğlene. Ne yapıyorum? İkindi öğlenle beraber ne yapıyorum? Takdim ediyorum. Ey öykünli namazının vakti gelmeden önce öğlen ile beraber ilk önce bir ezan okuyorum. Ondan sonra ezan okuduktan sonra bir kâhmet getiriyorum. Öğlen namazını iki rekat kılıyorum. Öğlen namazını iki rekat kıldıktan sonra ondan sonra tekrar ikinci bir kâhmet yaparak İkindi namazını, ikindi namazının vakti gelme, gelme gelmemekle beraber ikindi namazını ne yapıyorum? Öğle namazıyla beraber kılıyorum. Şimdi imamın arkasına gelmeye geliyoruz. Adam mesela öğlen namazı geldi. Veyahut da kendisi hangi akşam namazıydı? Akşam namazını kılmamış. He, akşam namazı vakti geldi. Adam yoldaydı mesela. Vakit bulamadı. Hakikaten de vakit bulamadı. Dolayısıyla işte kılacağım kılacağım derken <gülüyor> yatsı namazının vakti girdi. Ve camiye girdi baktı ki imam yatsı namazını kılıyor. Burada kişi kişi muhayyer kalır. Dilerse yatsı namazını imamla beraber kılar. Dilerse akşam namazını imamla beraber kılar. Şayet akşam namazını imamla beraber kılacaksa burada ne yapar? İmamla beraber 3 rekat kılar. 3. rekatta oturur. İmam selam verinceye kadar. Çünkü imam yatsı namazını kılacak. Mukim olduğu için 4 rekat kılacak. Bu da 3 rekat kılacak. O zaman imamla beraber 3 rekat kılar. 3. rekatın sonunda oturur. İmam selam verinceye kadar tahiyat, Allah'ım meberit bittikten sonra hep dualarla meşgul olur. Çünkü dualarla meşgul olmazsa hep böyle suskun kalırsa kalbinde bir sürü vesveseler gelecek ve Kalbi yönden hep namazın dışında kalacak. Onun için namaz imam selam verinceye kadar bu şahıs hep dualarla meşgul olur. Eğer akşam namazını kılacaksam. Yok eğer yatsı namazını kılacaksa o zaman yatsı namazına niyet edecek. imama tabi olacak. Ondan sonra kalkıp ikindi, şey, öğ, akşam namazını kılacak. Böyle yaparsa o zaman cem'i tekdim ve cem'i tekhir yapmış sayılmıyor o zaman akşam namazını kazak kınış oluyor. Çünkü cem'i takdimin, cem'i şartı, mesela akşam namazını ne yapacak? Tertiple olacak. İlk önce akşam namazını kılacak, ondan sonra yatsa namazını. Dolayısıyla bu konuda kişi muhayyerdir. Ve akşam namazını kıldığı zaman eğer Oturduğu zaman toplum onu ayıplamayacaksa veyahut da ayıpladığı zaman onlara cevap verecek kültürde veyahut da bilgideyse, bilinçteyse, bilgisindeyse selam verdikten sonra ona deseler ki sen niçin böyle oturdun biz namaz kılıyoruz oturuyorsun diyecek ki valla işte ben seferiyim geldim baktım siz namaz kılıyorsunuz ben de akşam namazını kılmamıştım cemaatı da kaçırmamak için ben akşam namazını, çünkü ben seferiyim, işte cemurtaklıyım. Akşam namazını kıldıktan sonra ben hemen yatsıyı kılacağım. Onlara güzel bir şekilde böyle anlatırsa o zaman şey olmaz yani. Onu ayıplamazlar. Dolayısıyla isterse akşam namazını kılar, isterse yatsı namazını kılar. Bu kişiye bağlıdır. İkisinden birisini hangisi yaparsa olur. Allahu Alem. Yine Ee, biliyorsunuz <gülüyor> Abu Hanife Rahimahullah ile ashabı tekbiretul ihramdan sonraki ellerin kaldırışını görmüyorlar. Sadece tekbiretul ihramı sünnet olarak, tekbiretul ihramdan sonra ve da onunla beraber ellerin kaldırılmasını sünnet olarak görüyorlar. Ondan sonraki hadisleri sünnet olarak görmüyorlar. Ve daha doğrusu Ebu Hanife Rahim Allah, yani bu tür hadislerle karşılaşmadığı için elleri kaldırma tekbiri ve sonraki elleri kaldırma hadisleriyle karşılaşmadığı için ve Yahutta eğer bazı hadislerle karşılaştıysa ve o hadisler onun yanında onun hadis üsülüne göre eğer sahih görmediyse bu onun için şer'i bir özür sayılabilir. Ve isabet etmediğinden dolayı yine ona bir sevap veriliyor. İsabet etseydi o zaman bu iştihadından dolayı bir sevap, isabet ettiğinden dolayı da bir sevap böylece iki sevap alacaktı. Ama isabet etmediğinden dolayı yine bir sevap alıyor. Bu da işte ve Semin söylediği hadise dayanıyor. Yani bir hakim yani bir kadı bir meselede hüküm vermek istediği zaman, İsabet ederse iki ecir, isabet etmezse bir ecir alır. Yalnız biz bakıyoruz ki Sahih-i Bukhari'de ve Sahih-i Bukhari ile Sahih-i Müslim kitapları her ikisi de ehli Sünnet ve Cemaat'in yanında Kur'an-ı Kerim'den sonra en doğru aleyhissalatü vesselam'ın sözleri olarak kabul ediyorlar. O zaman Ebu Hanife Allah, bu tür hadisleri görmediyse ve o mazurdur. Ve Yahutta gördüyse, bazı hadisleri de gördüyse, yani tekbiratü'l-ihramdan sonraki kaldırışı gördüyse de onun üsülüne göre eğer sahih olmadıysa ama ondan sonra ondan sonra İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün iki kitabında tekbiratü'l-ihramdan sonraki ellerin kaldırılması konusunda hadisler sahih olduğunu gördükten sonra bu hadislere uymamak gerçekten bu çok kötü bir adettir. İlim talebesine veyahut talime düşen görev bu hadislerin bu kitapta sahih olduğuna dair kabul ettikten sonra bu hadislerle amel etmemeyi engelleyen nedir? Tamam. Biz soruyoruz mesela bazı kardeşlerimize. Diyoruz ki madem ki diyoruz ki sen sahih-i Bukhari'nin Kur'an-ı Kerim'den sonra Ehli sünnet vel cemaatın birliğiyle sahih olduklarına dair inanıyor musun? Kabul ediyor musun? Evet diyor. Peki o zaman seni bu hadislerle amel etmeyi engelleyen nedir? Neden bu hadisleri sahih olarak kabul ediyorsun ama niçin bu hadislerle amel etmiyorsun? Çünkü diyor benim imamım bu hadislerle amel etmemiş ben de amel etmek istemiyorum. Diyoruz ki senin imamın diyor ki Körü körüne beni taklit etmeyiniz diyor. Ve hadis sahih olduğu zaman o hadis benim mezhebimdir diyor. Senin imam... Ses gelmiyor mu? Ve e, senin imamın bu hadislerle karşılaşmadığından dolayı bu hadislerle amel etmedi. Ama sen şu anda bu hadisleri görüyorsun. Bu hadisleri gördükten sonra ve sahih olduğunu da söyledikten sonra seni bu hadislerle amel etmeyi engelleyen nedir yani? Neden, niçin? Niçin bu hadislerle amel etmiyorsun? Nedir? Benim imamım yapmadığı tek kelimeyle bu nedir? Bu bir taassuptur. Hocam örneğin mesela Türkiye'deki kardeşlerimizin %99'u Ref-i Yedeyn'i yapmıyorlar. Diyelim biz buradan gittik ve biliyoruz o mescidin içerisindeki olan şahıslar bir kişi Ref-i böyle ellerini kaldırdığı zaman şöyle bakıyorlar kendisine fitne olmaması için ben o sünneti terk etsem doğru yapmış olur muyum? Niye fitne olsun? Mesela hep, hep nasıl yapıyorsun? Nereden geldin? Nasıl namaz kılıyorsun? Çünkü i̇şte, bilmiyorlar. O toplum işte, bilmiyor. Tamam, o bil, ne yapacağız? Bir de davetçi olduğumuz için onlara öğreteceğiz. Tabii ki elleri kaldırmamak masiyet değildir. Hı. Elleri kaldırmak sünnettir. Sünnetin terki masiyet değildir. Küfür değildir. Günah değildir. O sünnetin Sevabından mahrum olunuyor. Sadece o. Tamam. Hocam şimdi dene inşallah. Şimdi yani kesinler. Şey Allah'a şey. e, <gülüyor> e, Diyoruz ki bu tekbiratul ihramdan sonraki ellerin kaldırılması konusuyla ilgili olan hadisler Sahih-i Muslim'de, Sahih-i Bukhari'de, Süneni Ebi Davut'ta, Süneni Ettirmi'de'de, Süneni Ennesa'ide, Sunani İbn Mace'de, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde, ondan sonra Abdurrazzak'ın Müsned'inde, İbn Şeybe'nin ve bütün bu kitaplarda bu hadisler mevcuttur. Ve bu hadislerin sahih olduğuna dair hadis alimleri hepsi bu hadisler sahih olduğuna yapmışlar, kabul etmişler. Bu hadislerin sahih bu hadislerin sahip olduğuna yapmışlar, kabul etmişler. Dolayısıyla Ebu Hanife rahimehullah o zaman bu hadislerle karşılaşmadığı için veyahut da bu hadislerle karşılaşıp onun üslûlüne göre yanında sahih olmadığını kanaat etmişse bu onun bir ihtihadıdır. Ve biz demiştik ki insan alim hiçbir zaman masum değildir. Hata edebilir, isabet edebilir. Burada bu Hanife rahimeullah biz e, Şiiler gibi Rafiziler gibi e, işte imamlarımız masumdur demiyoruz ki veyahut da e, dememeye çalışalım yani. Biz desek ki ebeden bizim imamımız kesinlikle şaşmaz de o zaman biz Şiilerin durumuna düşmüş oluruz. O zaman bizim imamımız masumdur demek istiyoruz ve biz ehli sünnet ve cemaat resullerden başka hiç kimse masum olmadığını bizim inancımızda olma ne yapıyoruz inanıyoruz. Abu Bakr bile hata etmiştir. Umar hata etmiştir. Yani Abu Bekir ve Umar Abu, ha Abu Hanife'den daha daha faziletlidir. Şafii'den daha faziletli, Ahmed'ten daha faziletli, Malik'ten daha faziletli. Eğer Abu Bekir hata etmişse, İmam Abu Hanife hata etmez mi? Dolayısıyla Abu Hanife rahimeullah eğer o hadisi görmediyse o mazurdur. Görmediyse mazurdur. Ama bugün hadisi görüp de hadisin sahih olduğunu da inandıktan sonra diyoruz ki seni bu hadisle amel etmeyi alıkoyan nedir? Biz bunu soruyoruz. Yani o kardeşime ister alim olsun, ister hoca olsun, ister müftü olsun, ister cahil olsun diyoruz ki bu hadis bu kitapta mevcut. Ehli sünnet bu kitabın sahih olduğuna dair ittifak etmişler. Ve bu hadis de burada mevcut. Niçin bu hadisle amel etmiyorsun? Diyor ki benim imamım amel etmemiş, ben de amel etmiyorum. Biz diyoruz ki bu doğru değildir, bu taassuptur. Buna rağmen buna rağmen eller kaldırmak sünnettir, vacip değildir. Ellerini kaldırmazsa o zaman bu sünnetin sevabından mahrum kalmış olur. Ama en efdalı ve en doğrusu namaz kılmak isteyen bir kişi ilk önce şartlarına uygun. Ondan sonra rükünlerine, ondan sonra vaciplerine, ondan sonra sünnetlerine ve huşu vaciplerindendir. Dolayısıyla kişi namazında bu tür şeylere mukayyet kalıp veyahut bağlı olup Bağlı olup %100'den aşağı veyahut da yukarıya doğru ne olabilir? Namazında nasibini alabilir. Namazında %10'unu alabilir. O şuna, göre hükürlerine şartlanan şunlar bunlara. %10, %20, %30. Kimisi %100 nedir? Namazdan nasibini alabiliyor. Ellerini kaldırmıyorsa günahkar değildir. Sadece o sünnetten mahrum oluyor. Ama bu hadisler Sahih-i Bukhari'de, Sahih-i Muslim'de mevcuttur. Ve onların inançlarına göre ey Abu Hanife'nin mezhebinin doğrultusunda hareket eden insanların inançlarına göre bu hadisler sahihtir. O zaman niçin amel etmesinler? Doğrusu onlara düşen şey o hadislerle amel etmeleridir. Etmiyorlarsa günahkar olmuyorlar. Ve ben e, diyorum ki, Abu Hanife'nin söylediği sözü söylüyorum acizane. Diyor ki, اِذَا صَحَّ الْحَدِيثْ وَهُوَ مَذْهَبِي Ölmeden önce hayattayken onu taklit edecek ve taklit etmeyecek herkese bu sözü ne yapıyor? Mesaj olarak onlara ölmeden önce ulaştırıyor. Ve onun sözü şimdiye kadar ve Allah dilinceye kadar bu söz hayatta olacak. O zaman bu hanefiye ve şafii mezhebine mensup olan insanlar bu onların imamlarının sözlerini küpe olarak kulaklarına veya da göğüslerine assınlar. Hadis sahih olursa o zaman o hadisle amel etmek Abu Hanife'nin mezhebine uymak demektir. Vallahu alem. İbn Mesud'un hadisi sahih değil midir diyor. Bu İbn Mesud'un hadisi İmam Elvani rahimehullah Silsiletu'l-Ahadisi's ...tamam tam şey zayıfada diyor ki bu hadis bu hadis ee, sahih değildir. Onun illeti var. Eğer bu silsile sizin yanınızda varsa ona müracaat edin. Orada ne olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra diğer hadisler, diğer hadisler. Hani farz edelim ki de farz edelim. Farz edelim. Farz edelim, farz edelim bu hadis sahihtir. Farz edelim ki bu hadis sahihtir. Ebû Mes'ud radıyallahu anh bu hadisi naklederken Ebû bu yani o zaman Ebû Mes'udun üzerinde mevkuf olmuş olur. Ali sallallahu ve değildir yani. Onun üzerinde mevkuf olmakla beraber İbn-i Mesud Masum değil ki hata edebilir, isabet edebilir. Biz bakacağız i̇bn Mesud'un hadisine. Diğer hadislerle çelişiyorsa o zaman diğer hadisleri almayacağız. Ama diğer hadislerle çelişmiyor. Bilakis o diğer hadisler ondan daha sıkı hepsi aleyhissalatü vesselam bizzat raf edilmiş hadisler ise o zaman bizi bu hadislerle amel, etmek, amel etmeye alıp koyan nedir yani? i̇bn Mesud'un bu hadisinden çok daha kuvvetli İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün üzerinde ittifak ettikleri hadis. Evet. O zaman evet. bu hadisle evet. amel etmeyi engelleyen nedir bizi? Bizi engelleyen nedir? Veyahut da bizi alıkoyan nedir? Vallahu Alem. Hocam konuyla ilgili olduğu için Refah Ali'yle fil yeden filmezci. Demin söyledik ya. En doğrusu yani işte eller ne yaparsın sen sünnete uyarsın. Sana söyledikleri zaman yani şimdi bazı arkadaşlar diyor ki fitne. Devam ediyor. Devam ediyor. Siz devam edin soruyu. Evet. da biri. Ee, şimdi Erfat kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. İstersen sen sor. Maksad herkesin İşte <gülüyor> örneğe diyelim Türkiye'de kardeşlerimin yüzde 99'u Rafolye'dein tek bir adliyetten sonraki el kaldırışı etmiyorlar. Biz de dedik ki mesela o toplum bu el kaldırışını bilmiyorlar e ben de şimdi o, o ellerimi kaldırırsam e, bana böyle garip garip bakacaklar böyle düşünecekleri yerde ben onu terk edeyim yani yani, yani bir diyor, var sen mı yani? demin öyle sormadın ha. Sen dedin ki mesela fitne sos konusu ha, fit olduğundan dolayı evet. elleri terk etmekte bir veys var mı ha. Evet bu konuda şöyle şöyle cevap verebiliriz şimdiyim sünnete sarılmak fitne demek değildir Hakka sarılmak fitne söz konusu değildir. Sen eğer bu hadisin sahih olduğuna kanaat ediyorsan diğer insanlar da bu hadisten şimdi biliyorsunuz bizim Türk toplumumuz ne hadisten anlar ne şundan anlar. Hepsi annelerinin babalarının mezheplerine uyuyorlar veyahut da hocalarının cami hocalarının mezheplerine uyuyorlar. Hangisi mesela diyor ki sen nesin ben Hanefiyim hangisi bu Hanife'nin mezhebine uyuyor? Bilmez. Namazını kıldığı zaman. Abdestini aldığı zaman rükünlerde, şartlarda, sünnetlerde, vaciplerde hangisi Ebu Hanife'nin yüzde yüz görüşünü okuyup da ona göre amel ediyor. Genelde hep anneye babaya kişi bir evde bir evde büyüdü. O ev şafi ise şafi oluyor, hanefi ise hanefi oluyor, Malikiyse maliki ise maliki, Hembeli ise hambeli henbeliy, veya Hristiyan ise hristiyan oluyor, mecusi ise mecusi oluyor. Kişi annesine babasına bağlı. Dolayısıyla o kişi. Hanefi bir evde büyüdüyse o zaman annesi babası Hanefi olduğu için onun mezhebine, onların mezhebine bağlanıyor. Ve genelde çokları o şekildeler yani. Hiç kimse Ebu Hanife'nin kitaplarını müraca etmiyor. Ancak ilim ehli müstesna, ilim ehli müracaat ediyorlar. Bazıları mutaassıptı, bazıları da doğruyu hakikati gördükten sonra hakikata uyuyorlar. <gülüyor> Çünkü hakikata uyduğu zaman bu Hanifenin mezhebi dışına çıkmıyor. Bilakis abu Hanifenin mezhebine uyuyorlar. Deminki söylediğimiz söze dayanarak, ida sahâh hadis ve âmedhâbi. Onun için biz burada diyoruz ki bu fitne sos konusu değildir. Sen camiye girdin, Türkiye'de bir camiye girdin, ellerini kaldırmanda sen bu yani sen fitne yapmıyorsun ki, sen burada bizzat Allah Resûlü Aleyhisselâm'ın Fiiline ve sözüne uyuyorsun. Allah Resulü Vesselam ibadet konusunda fiil ve sözünde kendiliğinden bir şey söylemiyor. Allah Celle Celaluhu'nun cibril vasıtasıyla ona emretmiş olduğu veya tavsiye etmiş olduğu şeyi yapıyor. O zaman Allah ve Resulü'nün tavsiye ettikleri şeyi yapmak neden fitne olsun? Bu bir. İkincisi biz diyelim ki hadi bakalım. Farz edelim ki bu insanlar Rıfat kardeşimizin söylediği gibi fitne söz konusu olacağını tahmin ediyorsa o zaman hakikaten yani fitne söz konusu derken ne, ne olacak? Cami cemaatı ikiye bölünecek. Bir grup rafati destekleyecek. Bir grup diğer cemaatı destekleyecek ve birbirlerine düşecekler. Birbirlerini tekfir edecekler. Birbirlerine karşı birbirlerini vuracaklar. Aha, eğer böyle bir ihtimal varsa tamam mı? O zaman doğrusu elleri kaldırmamak daha uygundur. Çünkü burada Müslümanların birbirlerini tekfir etmekten ne yapmış olur? Kurtarmış olur veyahut da alıkoymuş olur veyahut da, veyahut da birbirlerini vurmaktan ne yapmış olur? O yine alıkoymuş olur. Ama yok sadece işte söz etibariyle ya bu adam nedir bu adam ellerini 2de bir kaldırıyor mesela şöyle böyle nedir bu? Bu sözdür bu veyahut sorudur. Şu anda bize soru sorulduğu gibi o zaman biz cevap veriyoruz. O zaman o camiye girecek olan kişi de bu tür sözlerle da bu tür sorularla karşı karşıya geldiği zaman güzel bir şekilde diyecek ki işte Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem Sahih-i Bukhari'de, Sahih-i Muslim'de veyahut da Kütüb-i Sittet'e yani altı kitapta gelen hadislere göre Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem Tekbiratül tekbir İhram'dan sonra ne yapıyordu? Rükoğa gideceği zaman ellerini kaldırıyor. Rüko'dan kalktığı zaman ellerini kaldırıyordu. Dörtlü veyahut da üçlü rakatlarda İkinci, i̇kinci rekatı kıldıktan sonra üçüncüye kalkarken ellerini kaldırıyordu. Orada ne yapacak? Gösterecek. İşte Allah Aleyhisselatü Vesselam yapıyordu. Ben de yapıyorum. Böylece ne yapmış olur? O sünneti tebliğ etmiş olur. Çünkü o insanlar o insanlar böyle bir şey duymadıkları için veyahut bilmedikleri için tabii ki nedir? Bir insan bilmediği bir şeyin cahilidir veyahut bilmediği bir şeyin düşmanıdır. O zaman ben bir davetçi olarak bu ameli yaptığım zaman fiil etibariyle veyahut söz etibariyle bir sözü söyleyeceğim zaman bu sözüme veyahut da fiilime karşı anormal bakacak olan bir kişi çıktığı zaman ben ne yapacağım? Bana soru sorduğu zaman ona ne yapacağım? Ona anlatacağım. Güzel bir uslupla çünkü ben davetçiyim o zaman ben ne yapmış olurum? Görevimi yapmış olurum iyi emredip kötülükten sakındırmış olur. Onun için Allah Resulü aleyhissellem diyor ki: "Her şey Allah Celle diyor ki: "Kuntum ummetin bil ve Öbür tarafta diyor ki: minkum ve ya'muruna bil-ma'ruf." Yani bu konuda tamam mı? Eee hatta öbür tarafta diyor ki Aleyhisselam: "Merran Bu konuyla ilgili bir sürü ayet ve hadisler var. Ne yapacağız? Görevimizi yapacağız. Devamlı iyiliği emredeceğiz, kötülükten sakındıracağız. Bilmeyenleri öğreteceğiz. Bilenleri de unutmuşlarsa hatırlatacağız. Allah Celle'ye diyor ki Yani sen hatırlat zira hatırlatmak müminlere fayda verir. Dolayısıyla ben o camide sünnete uyduğum zaman bana karşı anormal bakacak bir kişiye ne yapmış olurum? Ben burada hatırlatacağım. Bilip de unutanlara hatırlatacağım, bilmeyip de bilmeyenlere cahilliklerinden dolayı ne yapmış olacağım, öğretmiş olacağım. Vallahu alem. Ee, ders 7. Ee, nafilelerin ratibelerinde 4 rekat kılınması sünnete mutabık mıdır? Yani iki rekat kılmak zorunda mıyız? Ratibeler 2 2 veya dört, dört Yok bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en çok ve en devamlı en çok her iki rekatta bir ne yapıyordu? Aleyhisselatü Vesselam selam selam verdi. Bu en çok yaptığı ameldir. Ama bazen Aleyhisselatü Vesselam e, bazen dört rekatı bir selamla kılmış. Yani iki tahiyyatla bir selamla. Dolayısıyla bazen bunu yapmak, bazen bunu yapmakta bir beis yoktur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bazen bunu yapmış, bazen bunu yapmış. Mesela bir kişi çok acil bir işi var. iki rekat kılacağı zaman mesela uzayacak ve kendi işinden ee, alma konacak veyahut da arkadaşları mesela e, seferidir herkes otobüse gidecek o zaman kalkıp bir kişi ikişer kılsa geç kalacak e, çünkü seferde olan bir kişi İmam-ı Şafi'ye göre hem sünnetleri hem de farzı farzı dört veyahut da üç akşamsa veyahut da ikindi veyahut da yatsı dörtse o zaman ona göre sünnetleri de kılmakta bir veis yoktur diyelim ki böyle bir kişi ise o zaman ne yapar sünnetleri de terk eder Ondan sonra ikişer rekatı da terk eder 4 rekat kılar. Yani hepsi bunlar bunlar hepsini ne yapabilir? Müslüman bunları yapmakta bir beis yoktur. Müslüman çok zorla zorlayıcı olmaması lazım. Kolaylaştırıcı olması gerekiyor. İlim talebeleri ellerinden geldiği kadar Kur'an, Kur'an Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisine ashabın anlayışına uygun olmak şartıyla Müslümanlar Müslümanlara kolaylığı tavsiye edecekler zorlamayı tavsiye etmeyecekler. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yessirû ve la tuassirû. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. O zaman bazen böyle yapar, bazen böyle yapar. Ama soruda geldiği gibi işte zorundayız demek, yani zorunda demek yani o zaman vacip midir? Hayır, vacip değildir. Yani sünnettir. Her iki rakatta bir selam vermek. ve Vesselam bir hadiste diyor ki salatü leyli Mefne mefne. Gece namazları ikişer rekat, ikişer rekat. Her iki selam da bir. Diğer bir rivayette diyor ki, salatun leylü ve salatun nehari methne, methne. Gece ile gündüz namazları yani nafilelerde ikişer ikişerdir. Ey her iki rekatse bir. Ne yapılır? Selam verilir. Ama biz bakıyoruz ki fiilde, ve vesselam'ın fillerinde bazen bakıyoruz ki e, nafile namazları dört rekatı birleştirip iki hayatla bir selamla ne yapmıştır? Kılmıştır. O zaman biz de bazen bunu yaparız, bazen bunu yaparız. Vallahu alem. Diyor ki, e, gündüz-i mukayyet namazlarda var mıdır rekan namazlarda? Bir de, rekan? He, gündüz yine o şekilde M mutlak. Mutlak namazlara. Ya Aynı şey. Aynı. Mutlak namazlar. Evet, mesela öğlenin dört, dört sünneti farzdan önce. De, o mutlak değildir, o mukayyettir. Yani gündüz-i mu mukayyet diyor. He. Mukayyet, mukayyet yani mukayyet namazlar demek ey öğlen ay namazlardan önceki ve namazlardan sonra namaz, namazlardan sonraki na, e, nafile namazlar demektir mukayyet. Mukayyet mesela fecir namazından önce iki rekat var. Zaten bunu 4 yapamazsın. Öğlen namazından sonra iki tane rivayet var. Bir rivayette 4 rekat, bir rivayette iki rekat. 4 rekat kılmak isteyen bir kişi bir selamla dört rekatı birleştirerek kılabilir. ikişer iki de kılabilir. Ve en efdalı ve en doğrusu aleyhissalatü vesselam'ın yaptığıdır. Bazen bunu bazen bunu. Mesela çok acil bir işi var. O zaman ne yapar? O öğle namazından önce dört rekat kılıyorsa dördü bir selamla kılar. Ama vallahi acil bir işi yoktur. Vakti var. Mesela ee, mukimdir. O zaman ne yapar? İkişer iki şer kılar. Bazen böyle bazen böyle. Yani Müslüman ve Vesselam'ın yaptığını arada bir yapmak, yapmak nedir? Yapmak ve yapmamak nedir? Sünnettir. ve Vesselam terk ettiyse bizim terk etmemiz sünnettir. ve Vesselam yaptıysa bizim için yapmak sünnettir. Vallahu alem. Bundan sonra iki regat namaz kılmak. Şimdi vitir namazı alimler arasında ihtilaflıdır. Bazı alimler vitir namazı mutlak olarak görüyorlar. Ve özellikle Hanbeliler ve diğer Şafiiler ve hanefiler ve Hanbeliler özellikle Ramazan ayında Taravih namazını 21 rekat görüyorlar. Hanbeliler artık 30, 45, 60 istediğin kadar diyor kılabilirsin diyor Taravih namazını. Yalnız biz yani Kur'an ve sünnete müracaat edeceğimiz zaman veyahut müracaat etmek istediğimiz zaman. Çünkü Hz. Peygamber diyor ki: "Fentenazatun fi şey'in farudduhu ila Allah ve'r-Rasul in kuntum tu'minun billahi vel yawmil Bir şeyde, bir meselede anlaşmazlığa düştüğünüz zaman o anlaşmazlığa düştüğünüz bir meseleyi Allah'ın kitabına ve Aleyhisselam'ın sünnetine götürün. Ha o zaman biz bu vitir konusunda ne yapacağız? Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine müracaat edeceğiz. Aramızda aramızda hakem olan nedir? Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Ummena Aişe radiyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü Vesselam Ramazın içinde ve Ramazın dışında 11 rekattan fazla namaz kılmamıştır. Ramazan'da ve Ramazan'ın dışında 11 rekattan fazla namaz kılmamıştır. Dolayısıyla gece gece en doğru görüşe göre 11 rekattır. 11 rekatı yani bir rekatla kıpmetmişse gece nam gece namaz mesela gece uyandı o zaman abdestini alır abdest namazını kılar gece namazı değil çünkü vitir namazından sonra mutlak namaz kılmak doğru değildir çünkü vitir namazı yani bir tek rekatla diğer namazları ne yapmıştır kıpmetmiştir. Dolayısıyla o bir rekatı tek olarak kıldıktan sonra kalkıp ayrıyetten gece namazı kılmak doğrusu bu Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun değildir. Ashabın sünnetine de uygun değildir. Ama bazı alimler bunu görüyor. Ve biz sünnete müracaat ettiğimiz zaman bakıyoruz ki bunu gören insanlar sünnetle zıtlaşıyor. Ama bunu kabul edenler var. O zaman biz deriz ki ille de kabul ediyorsanız mesela Hanbeliler gibi tamam mı? Adam diyor ki Salatu'l-leyli metne metne ve bunu mutlak olarak görür. Diyor ki gece namazı ikişer ikişerdir. O zaman diyorlar ki ikişer ikişer yani istediğin kadar namaz kılabilir. 60 rekat, 100 rekat, 200 rekat kılabilirsin diyorlar. Doğrusu sünnete müracaat ettiğimiz zaman Ali Satt'ın sünnetinde, ashabın sünnetinde özellikle 4 Raşid Halife'nin sünnetinde böyle bir namaz görmüyoruz gece namazında. Ve özellikle eğer tek namaz tek bir rekaatla hıtmetmişse ve en doğrusu ve en efdalı vitir namazı on bir rekattır. Diğer bir rivayet, bir rivayet daha var. Bir rivayete göre on üç rekattır. İmam Elbani diyor ki o on üç rivayet diyor yatsı namazının iki ile beraberdir. Çünkü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam namazı camide kılmıyordu nafile namazını. Yatsı namazını bitirdikten sonra diyor eve giderdi, hücresine giderdi ve orada 2 rekat namaz kılar. Ummen Aişe bu kıldığı 2 rekat namazı görüyor. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra ayrıyeten 11 rekat daha namaz kılıyor. Yatsı namazının sünnetiyle kaç oldu? 13 rekat. İmam Elbani Rahimallah diyor ki bu yatsı namazının sünnetiyle 13 rekat oluyor. Doğrusu diyor Ummen Aişe'nin söylediği sözdür. Çünkü o evinde yaşıyordu ve onun gece namazını en iyi tanıyan nedir? Aişe ve diğer Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıdır. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları Aleyhisselatü Vesselam'ın kılmış olduğu geceleyin namazı bu şekilde tarif ediyorlar. Ama bir tek rekatla namazını bitirdi yattı. Yani 11 rekatı kıldı yattı derken gece uyandı. Ondan sonra Allah için uyandıktan sonra abdest almak istiyor. O zaman Abdestten sonra kılacağı namaz abdest, sünni, abdest, e, abdest namazını sünnetiyle kılar. Gece namazının niyetiyle değil. Çünkü gece namazının niyetini bitirmiştir. Ve bir rekatla hıtmetmiştir. Tekrar kılması doğru değildir. Vallahu alem. Soru da şu vardı. Ben eksik okudum hocam. Diyor ki, müslimin, müslimde bitirden sonra iki rekat namazdan bahsediyor. Sahih ise 1993 nolu hadis içinde ne dersiniz diyor? Ne diyor? Bir tane. Hay, 1993 nolu hadiste bu konuyu işte bu hadis ne dersiniz? Bu bu aralı hadis. Ya işte bu <gülüyor> olur işte eee İşte onun söylediği yani Ümmü Hanice'nin yani bir rivayette diyor ya 13 rekat bir rivayette Ar 11 rekat. İmam Elbani Rahimallah diyor ki bu 13 rekatlı rivayet diyor. Yatsı namazının yatsı namazının sünnetiyle alakalı. Yani yatsı namazının aleyhisselam camiden mescide girince, şey ev, hücresine gidince yatsı namazının iki rekatını kılıyor hafif olarak. Ondan sonra iki rekat, uzun boylu iki rekat kılıyor. Ondan sonra tekrar iki rekat, ondan daha kısa. Ondan sonra on diğerinden daha kısa ve bu şekilde 11 rekat namaz kılıyor. Ve Ali satt en çok geceleyin en çok kıldığı 11, en az kıldığı da 7 rekattır. Ali satt 7 rekattan aşağı vitir namazını kılmış değildir. 11 rekattan fazlasını da kılmış değildir. Ama alimler ne demişler? Alimler ittifak etmişler demişler ki Gece namazının vitri bir rekattır. En azı bir rekattır demişler. En çoğu on bir rekattır. O zaman bir kişi yatsı namazının sünnetinden sonra bir rekat kılarsa böylece vitir namazını kılmış olur. Çünkü vitir demek tekil demektir. Yani bir rekat demektir ve da yani bir şeyin tekili. İki, üçüncüsü nedir? Tekildir. Öyle değil mi? Dört, beş, beşincisi nedir? Tekildir ve bu şekilde. Yani devamlı tekil. Mesela üç olabilir. Tamam mı? Yedi olabilir. Efendim ee, dokuz, on bir olabilir. Yani böyle tekil olarak. Vitirden sonra mı diye sormuştum. Bitirden sonra, bitirden sonra. İşte vitirden sonra vitirden sonra söylediğimiz gibi Hanberilerin görüşünü Hanberiler bunu görüyor. görüyor vitirden sonra bir kişi uyandıktan sonra diyorlar ki kişi istediği kadar namaz kılabilir diyorlar. İmam Elbani Allah ve onun çizgisinde olan alimler diyorlar ki, kişi vitir namazını bitirdikten sonra ondan sonra kalkıp gece namazını kılamaz diyor. Ancak kılarsa iki rekat abdest niyetiyle kılar. Dolayısıyla bir kişi bir kişi eğer mukallit ise, alim değilse, ilim talebesi değilse o zaman dilerse hanbelileri taklit eder, dilerse hanefileri, dilerse selefileri taklide. Bu konuda muhayyerdir. Vallahu alem. Ama biz diyoruz ki en doğrusu vallahu alem en doğrusu Ali satt ve on sünnette 11 rekattan fazla kıldığı rivayet yoktur. Bize göstersinler Eali satt ve on 11 rekattan fazla namaz kıldığına dair bir söz varsa veyautta bir e, bir fiil varsa bize göstersinler. Biz de o bize o gösterdiklerini inceleriz. Bakarız eğer hakikaten doğruysa onların dediklerine uyarız. Eğer o söz doğru değilse <gülüyor> o zaman biz Ali Satt ve selamın sözüne ve fiiline uymayı tercih ederiz. Vallahu alem. Hocam, e, kardeşimiz soruyor ki Hıdır Aleyhisselam melek midir? İnsan mıdır? Günümüzde yaşamakta mıdır? Onunla karşılaşmak mümkün müdür? Hıdır Selam en doğru görüşe göre Hıdır Aleyhisselatü Vesselam nebidir. Hıdır Aleyhisselatü Vesselam nebidir. Ve Kehf Suresinde Kehf Suresinde Kehf Suresinde tefsillere müracaat ediniz. İbni Kethir'in tefsirine, İmam Kurtubi'nin tefsirine, ondan sonra Şevkani'nin tefsirine, bu muteber tefsirlere müracaat ediniz. Siz de orada göreceksiniz ki bu muteber tıka olan imamların Hızır Aleyhisselatü Nabi nebi olduğunu söylüyorlar. Yani veli, sofilerin veyahut da sofist veyahut da ehli tarikatın söylediği gibi. Ehli tarikat diyorlar ki Hızır nebi değildir, velidir ve şu ana kadar yaşıyor diyorlar. Doğrusu Hızır Aleyhisselatü herkes gibi vefat etmiştir. Eğer Hızır Aleyhisselatü Vesselam hayatta olmuş olsaydı, Mutlaka Ali Satt ve Selam'la Ali Satt ve Selam'la karşılaşacaktı ve ona biat edecekti. Ali Satt ve Selam'la çünkü öldüğü için hayatta olmadığı için Ali Satt ve Selam'la karşılaşmadı ve gidip ona biat etmedi. Çünkü hayatta olmuş olsaydı mutlaka onunla karşılaşacaktı veyahut da ona biat etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Hudr Ali Satt ve Selam sahih kavle göre Nebidir, insandır, melek değildir, veli değil, nebidir. Vallahu alem. Bir sorumuz da, Abu Hanife'nin çorap üzerine mes'e haberinin kaynağı nedir? Bazı taassup ehli Haniflerin çorap şöyle şöyle olacak demelerinin sahih bir delili var mıdır? Ses geldim. <gülüyor> çorap üzerinde Mesih yapıldığına dair Süneni, Süneni Ebi Davut'te ve Süneni Tirmizi'de ve Süneni Ennesai'de ve Ebn-i mevcuttur. Ve bu hadisin sahih olduğuna dair Allah İmam Elbani Rahim Abdullah ondan sonra Ahmed bin Hanbel ve bu hadisleri yazan kitap sahipleri de hadisin sahih olduğunu söylüyorlar ve ittifak etmişler. Elhamdülillah ve bu konuda hiçbir problem yok. Ancak problemin olduğu yer şudur. İmam Ebu Hanife rahim Allah, hakikaten ta e, ölüm hastalığına düşünceye kadar Ali satt ve çorap üzerinde meshedtiğine dair duymadığından dolayı veyahut da işitmediğinden dolayı veyahut da hadis olarak görmediğinden dolayı çorap üzerine meshetmeyi görmüyordu. Onun için Hanefi kitaplarına baktığımız zaman bir şeyin üzerine mesih yapılabilmesi için şartlar koşuyorlar. Birincisi diyor ki niyet edeceksin. Eğer niyet etmediysen mesih yapamazsın diyorlar çorabı giydiğin zaman. İkincisi diyorlar ki edeceğin şey kendiliğinden böyle bıraktığın zaman kendiliğinden ayakta durması lazım. Veyahut da diyorlar ki 24 saat yürüyebilecek bir e, bir şey olması gerekiyor. Tamam mı? Sağlam, Sağlam olması gerekiyor. Veyahut da efendim e, e, deriden biz Türkiye'de mes diyoruz. Yani deri cinsinden olması gerekiyor. Şartını koşuyorlar. Biz sünnete baktığımız zaman böyle bir şart görmüyoruz. Alimler bu e, sünnet kitaplarına müracaat ettikleri zaman Hanefilerin bu koştuğu şartları sünnette görmüyorlar. Dolayısıyla bu onların yapmış oldukları zorluklardır. Ve Ebu Hanife Rahimahullah vefat etmeden önce hastalık esnasındayken ee, Yakub Rahimahullah yani Ebu Yusuf ee, bu çorap Sünneti Ebu Dautta ile Sünnetimizde olan bu hadisi ona ulaştırıyor. sattu Vesselam bir gün bir gazvede abdest almak istiyor. Hemen ashabtan birisi ayağına eğilerek e, hıffını çıkarmak istiyor. Ayakkabısını. Orada Anislam diyor ki bırak diyor. Onu çıkarma diyor. Zira diyor ben ayaklarımı abdestli olarak diyor bunlara koydum. Yani veyahut da ben bunları abdestli olarak giydim diyor. Ve böylece abdest alıyor. Ondan sonra onların üzerinde meshe diyor. Öbür tarafta <gülüyor> diğer, diğer hadiste Bizzat mesela Amel Ceğrabayıın hadisi sünen ititimizi de Sünenya bir dağıta yani bu dört kitapta mevcuttur. Ve bu alimler hepsi hepsi nedir? Ahmet bin Heber Rahim Allahu musnedinde de bu hadisi getiriyor sahih olduğunu söylüyor ve bunu kabul ediyor. ve Henefi fukahası dışındaki diğer bütün alimler, bütün alimler, çorap üzerinde hıf üzerinde bot üzerinde hıf nedir? Xuf aşık kemiklerinin yukarıya doğru aşan bir ayakkabıdır. Na'l, aşık kemiklerden aşağı olan bir ayakkabıdır. Yani Na'l, kundura. Na'l, kundura, hıf, bot diyelim. Aşık kemiklerin e, yukarıya doğru aşan ayakkabıya hıf deniliyor. Na'l ise aşık kemiklerden aşağı olan ayakkabıya deniliyor. Her Bütün bunlar çorap üzerine yapılır. Na'l üzerinde mesih yapılır, hıf üzerinde mesih yapılır. Dolayısıyla Ebu Hanife Rahim Allah, Ebu Yusuf Allah bu hadisi Ebu Hanife'ye götürünce İmam Ebu Hanife Allah diyor ki bu bunun bu hadisi gören şahısları bana bana söyle diyor. İşte hadisleri bu hadisin bu hadisin senedini Getiren el şahısları ne yapıyor? Tek terk işte an an an an an, an Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyince Ebu Hanife rahim diyor ki Valla هذا bu hadis Hasanun. Ondan sonra ne yapıyor? Çorap üzerinde mesih yapıyor. Başka bir mecliste Hasta olduğundan dolayı Başka bir mecliste Ebu Hanife'yi ziyaret eden insanlar oluyor. O an için namaz vakti geliyor Ve diyor ki Şu anda öyle bir şey yapacağım ki Hayatımda yapmadığım ve sizin de görmediğiniz bir şeyi yapacağım. Meclisinde olan şahıslara söylüyor. Ne yapıyor? Abdest alıyor ondan sonra çorapları üzerine Mesih yapıyor. Diyor ki işte Yakup bana bu hadisi nakletti diyor. ve Bu hadisin senedine baktım ki bu hadisin sahih olduğunu, hasen olduğunu gördüm. Bundan dolayı mezh Ve işte biz burada diyoruz ki Abu Hanife rahimahullah bundan önceki mezhebini ne yapıyor? Neshediyor. Bu hadisle neshediyor. Demek ki Abu Hanife hakikaten hadise bağlıydı. Çünkü diyor ki hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Önce mezhi görmüyordum Sonra bu hadisi gördükten sonra sahih olduğunu kanaat edince bu hadise uydu ve çoraplar üzerine mezh O zaman bu henefilere düşen görev Ebu Hanifenin yaptığı gibi yapmalarıdır. Evet. Yaparlarsa kendileri için kolaylık olur. Yapmazsalar kendi için, kendileri için zorluğu seçmiş olurlar. Bunu kaynağı nerede hocam? Yani Hanifler. İşte diyorum ya, Ebu, e, onlar onlar e, kaynağı daha önceki Abu Hanifenin mezhebine göre hareket ediyorlar. Şimdiki hangi kitaplarda bulabiliriz? Şimdi işte senin Sunanı Tirmiziye, Sunanı Abu Dawuda, Sunanı An Nasaya, İbnü Girsinler. Bu hadisi görürler. İmam-ı Azam'ın bu şekilde yaptığına ha, dair. İmam-ı Azam bu şekilde yaptığına dair İmam Elbani'nin sıfat-ı sıfat salak kitabında geçiyor. Ondan sonra e, Muhammed Eşşeybani'nin bir kitabı var. E, on, onda var. Bir de İmam Es-Saraksi'nin kitabına müracaat etsinler. Mes konusunda onu görürler. Bir de Vehbe Züeyli'de de varmış. Vahbi <gülüyor> e, <gülüyor> Ezzüheyl'in kitaplarını hiç okumadım ondan haberim yok ben ama ben e, bu hadisi hadis kitaplarında okudum ve biz bu şekilde inanıyoruz. Ve Ebu Hanife Rahimallah eski mezhebinden vazgeçiyor, yani mezhebine sarılıyor. Çünkü diyor ki hadis sahihse benim mezhebimdir, bitti gitti. Yani bu kadar taassuplu olmaya ne gerek var? Madem ki Ebu Hanife eski mezhebinden vazgeçtiyse, hadise sarıldıysa, onlara düşen görev de nedir? Ebu Hanife'nin eski mezhebinden vazgeçip yeni mezhebine girmeleri gerekiyor. Teşahütteki ee, şey, şehadet parmağının, hareket etmesi sahih mi? Evet bu hadis bu hadis yine Süneni Ebi Davud'ta mevcuttur. İmam Elbani rahimeullah bu hadis sahih olduğuna dair tahkik etmiş ee, ve Süneni Ebi Davud'un e, tahkikli kitabında İmam Elbani'nin şeyine müracaat ettikleri zaman e, görecekler inşallah. Burada iki rivayet var. Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi bazen Sallıyordu Bazen sallamıyordu. Çünkü bu konuyla ilgili her iki hadiste mevcuttur. Ve bu konuda İmam Elbani'nin yazmış olduğu Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz şeklinde müracaat ederlerse bu kitapta gayet güzel bir şekilde görürler. İmam Elbani'nin namazla ilgili yazmış olduğu kitap Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz, e, e, namaz şekli. Ve diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Sallu kemara aytumuni usalli Ey benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. Aleyhisselatü Vesselam biz bakıyoruz ki ve Vesselam bazen parmağını sallamış bazen sallamamış. Onun için e, aynen diğer şeyde giriştiği gibi mesela biz bazen bakıyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam parmağın sağ parmağını teşehhütte sağ bacağı üzerine koyduğu zaman bazen halka yapıyordu. Bazen bütün parmaklarını kapatıyor sadece şehadet parmağını gösteriyordu. Öbür tarafta e, el-hunsur yani küçük parmak ondan sonra küçük parmağa yakın olan parmak ondan sonra orta parmağı kapatıyor. E, büyük parmağı e, orta parmağın üstüne e, koyarak şehadet parmağıyla ne yapıyor? Kıbleye doğru kaldırıyor. İşte bu kaldırdığı zaman bazen oynatıyordu bazen oynatmıyordu. Burada Müslümana düşen görev nedir? Müslümana düşen görev Aleyhisselatü Vesselam yaptığı gibi Bazen 3 parmağı, 4 parmağını kapatmış Şehadet parmağını gösteriyor Bazen 2 parmağını, kapat parmağını kapatıyor Baş parmak ile oşlar parmağı Birbirine vurarak halka yapıyor Ve şehadet parmağını uzatıyor Ha o zaman biz burada Madem ki Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde yapmış Biz de bazen sallayacağız Oynatacağız, bazen oynatmayacağız Bazen iki parmağı kapatıp baş parmak ile orta parmakla halaka yaparak yuvarlak bir sıfır yaparak veya da Arapça beş yaparak şahadet parmağını kıbleye göstererek bazen üç parmağı küçüğü küçüğü küçüğüye yakın orta parmağı tamamen kapatıp baş parmağı da onun üstüne koyarak şahadet parmağını gösteriyor. Aynı şekilde bu hadiste Aleyhisselatü Vesselam bazen oynatıyor bazen oynatmıyor. Biz de bunu ne yaparız? Gerçek sünnete uymak isteyen Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şekilde yapar. Bazen oynatır, bazen oynatmaz. Bazen şunu yapar, bazen şöyle yapar. Yani bazen Aleyhisselatü Vesselam mesela e, namaz esnasında yani tahiyattan sonra şu duayı söylüyordu, bu duayı söylüyordu. Bazen, şu duayı, bazen uzun dua, bazen şöyle namazda bazen çok uzatıyordu, bazen uzatmıyordu. Namazda bazen mesela bir çocuk ağladığı zaman ağlıyor. Mesela Zeynep'in kızını kucağına alıyor. Ondan sonra sucudar rakıya gideceği zaman aşağı indiriyor. Ha bunu yapmakta bir beis yoktur. Bütün bunlar caizdir. Müslüman bir davetçi veyahut da bir ilim talebesi devamlı kolaylaştırıcı olması gerekiyor. ve selamın sünneti çerçevesi içerisinde hareket ederek Müslümanlara zorluk yapmaması lazım. Davetçi ilim talebesi, davetçi olan ilim talebesi Ali ve Sünnetine uygun ashabın anlayışına bağlı kalarak bazen bunu, bazen bunu, bazen bunu, bazen bunu. Ama birisi gelir dese ki valla ben sadece kendime meselen biliyorum ve mukallittir. Biz deriz ki Allah sana mübarek etsin kardeşim. Madem ki sen mukallitsin, bilmiyorsun ve sana birisi sahih hadisi ulaştırdığı zaman sen kanaat da getirmiyorsun. Biz deriz ki Allah sana mübarek etsin ve onunla kavga yapmaya gerek yok. Madem ki o mukallittir, cahildir. Ve Ebu Hanife'ye güveniyor, diğeri Şafii'ye güveniyor, diğeri Ahmet'e güveniyor. Biz deriz ki Allah size mübarek etsin. Wallahu alem. inşallah. Bizim burada saat on buçuk şu anda. Sizin saatten 12. bir saat ileride Türkiye'den. Ses geliyor mu şu anda? Bir de alalım inşallah. Bizim burada saat on buçuk. Türkiye'den bir saat ilerideyiz şu anda. Son bu soruyu alacağız inşallah. Hocam şu soru şöyle. Cemaatle namazda iman Fatiha'yı okurken sukut etmenin hükmü nedir? Bir, bir daha söyle. Namazda iken cemaatle namaz kılarken ee, iman Fatiha'yı okurken sukut etmenin hükmü nedir? Kur'an okunurken sus, susun ki rahmet olasınız. Ayetini bununla ilişkilendirebilir miyiz? Nasıl anlamalıyız? bu sorun devamında şöyledi Fatihe imamla mı yoksa imamda imam sustuğu zaman mı okuyalım? Bunu açıklar mısın? Evet bu Fatiha cemaatla cemaatla e, namaz kılmak esnasında cehri olan, sesli olan namazlarda Fatiha'nın okunması ile okunmaması konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. İmam Şafii'in mezhebine göre rahimeullah her ne kadar imam Kur'an ve yahu't-Fatiha da okuyorsa dahi onun mezhebine göre imama bağlı olan kişi mutlaka Fatiha'yı okuması gerekiyor. Ve tabii ki onun hadislerden Ali sattu sünnetinden delilleri var. Ali sattu bir hadisinde diyor ki, "Her kim diyor Fatiha namazını kılmazsa onun namazı yoktur."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 İmamın okuyuşunu duyduktan sonra diyor, onun duyması aynen onu okuması gibidir. Bir de e, diyor ki, Allah Celle, Celle diyor ki, Kur'an okunduğu zaman orada susarak Kur'an'ı dinleyin. Ve Kur'an'ı dinlemek, ister Fatiha olsun, Fatiha da Kur'an'dan olduğu için hatta bir hadiste Fatiha'nın kendisi Kur'an olduğunu söylüyor Allah Resulü ve sellem. O zaman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 Son iki rekatta eğer yatsı namazıysa son bir rekatta eğer akşam namazıysa o zaman orada imam kendi kendine okuduğu için devam edelim. Kendi kendine okuduğu. Yani he, orada kendi kendine imam kendi kendine okuyup imama uyanlar onu duymadıkları için o zaman imam malik rahimallah diyor ki orada mutlaka Mehmum olan kişi Fatiha suresini okuması vaciptir. Daha doğrusu rükündür. Çünkü Fatiha suresi rükündür. Bu cemaat esnasındayken. İmam Ahmed bin Hembe'nin görüşüne göre Bitti mi? Siz, siz gitti mi? Bin Hembe'nin mesebine göre iki rivayet var. Bir rivayete göre, onun bir rivayetine göre Aynen i̇mam Şafii gibi düşünüyor.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 İmam eminden sonra ufacık böyle az bir boşluk bıraktı sen diyeceksin ki orada diyecek ki memum Bismillah, bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdülillahi rabbil alamin rahim sen errahman rahim dedin İmam sure okudu sen orada diyor orada susacaksın İmam mesela sureyi okudu sureyi okuduktan sonra bitirdi sen orada rükûa giderken diyor orada hemen ne yapacaksın suratlı bir şekilde okuyup diyor orada Fatiha'yı bitireceksin ve İmam İbni Bez Rahimullah aynen i̇mam Şafii gibi düşünüyor. Diyor ki kesinlikle diyor, kesinlikle diyor. İster cemaatle olsun, ister cemaatsız olsun. Fatiha namaz, o namaz Fatiha suresini okumak rükündür. Dolayısıyla burada iki şey olur. Birincisi ilim talebesi, ikincisi mukallid. Bu mukallit olan bir kişi bu imamlar arasında en çok kime güveniyor?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 Çünkü onlar diyorlar ki ya bu Hanefi mezhebine göre imamın okuması me'munun me'mumun okuması gibidir. Yani bir imam Fatiha'yı okuyor. İster mesela ikindi namazlarında, öğlen namazında e, veya hatta yatsıyla akşam namazında veya fecir fecir namazı yok. Yatsıyla akşam namazının son rekatlarında gizli okuyor. Ondan onun için bu Hanife rahim oldu diyor ki gizli olan namazlarda yani örneğin